Hanefi mezhebinde mahremi olmadan kadın hac yapamaz. Şafii mezhebine girip hac yaparsa tekrar Hanefi mezhebine girebilir mi? Yoksa bundan sonraki hayatına şafi olarak mı devam etmeli? Ben buradan şunu anlıyorum. Herhalde ibadetlerde mezheplerin değiştirilmesi kalıcı mı yoksa geçici bir surette mi? Onu merak ediyoruz. Şimdi Hac ömürde bir defa yapılan bir ibadet. Ee, tabii ki yanında mahremi yoksa bir kadının Hanefi mezhebine göre gitmesi e, sakıncalı görülmüş. Şafii mezhebine göre buna ruhsat tanınmıştır. Güvenilir yol arkadaşı kadınlar varsa onlarla birlikte gidebilir deniliyor fıkıh kitaplarında. Hı hı. E, şimdi bir kadın Şafii mezhebinin içtihadı ile amel ederek e, güvenilir yol arkadaşı kadınlar bulduktan sonra onlarla birlikte hacca gidebilir. İlla da Orada Şafii mezhebine göre hareket etmesi şart değil. Haccın e, ibadetlerini, menasikini madem yolculuğu Şafii mezhebine göre yaptım, o zaman haccın diğer ibadetlerini de Şafii mezhebine göre yapmak mecburiyetindeyim gibi bir e, zorunluluk söz konusu değil. Ya değildim. da dönünce Şafii Dönünce de gibi. yine Hanefi'ye göre ibadetlerini yapabilir, oradayken de yapabilir. Onun için illa da böyle bağlayıcı hükümler söz konusu değildir.